Tekrardan merhabalar. İkinci programımızla karşınızdayız. Ee, programda yanımda Banya Noe ekibi bulunmakta. Ee, doğru telaffuz ettim mi? Ee, daha Nasıl okunuyor? Bir daha söylersen. Banya Noe. Evet, çok doğru, doğru bence. Çok güzel oldu. nedir? Bilmeyenler için çok kısa bir e, sözlük tanımı var. TDK böyle tanımlamış. Bir e, audio video delirmesi veya bir fikir delirmesi olarak kendilerini e, dile getiriyorlar. Merhaba Reyhan ve merhaba Damla. <gülüyor> merhaba. merhaba. Ben Damla. Ben de Reyhan. Bundan sonra hangisini konuştuğunuz seslerinden tanışsınız diye tahmin ediyorum. İstersen bütün alfabeyi tek tek söyleyip hani... <gülüyor> Evet, seslerinizi kaydedelim. Hoş geldiniz. Şeref Hoş verdiniz efendim. Çok teşekkürler bizi ağırladığınız evet. için. <gülüyor> Tam olarak ağırlıyorsunuz Ben programın adını kaçırdım. Nedir acaba adı? Adı bazı şeyler. Bazı Daha önce şeyler. bahsetmiştim galiba. Doğru, evet. evet. Yumuşak bazı şeyler. Yumuşakge'li bazı mı? Yoksa... Yok. Yumuşak geldi, Aha, düz, tamam. sert. <gülüyor> sert bir bazı. Evet ee... söz sizde. <gülüyor> yani e, biraz bunun fikirsel altyapısından bahsedebilir Hı -hı. misiniz, banyan oyun. Kaç sene oldu? E, dört sene, beş. Dört sene oldu, en son dört yaşında dört diye söyledik, e, evet. E, çok doğal gelişen bir ya bir e, hani yanılmıyorsam damla daha çok kürkumram salat yapısıyla ilgilenmiyorum <gülüyor> de bir bazı deneysel çalışmalarım var evet biz hani farklı zamanlarda bulmaya çalışmışız galiba bayenoy evet bulmaya çalıştık ee, bulduk <gülüyor> <gülüyor> peki aslında hiç uzakta değilmiş değil mi gözümüzün önündeymiş içimizdeymiş içimiz galiba <gülüyor> bir de aslında biz Rahan'la hep böyle şeyler Konuşuyorduk. Aa şöyle bir şey olsa ne komik olur, böyle bir şey olsa ne iyi olur filan diye. Sonra bir gün dedik ki, hadi bunları bir şekilde yapalım yani. Nasıl yapabiliriz? İşte video yapalım. Peki Fotoğraf kolajı ilk plan. İlk an nedir yani? İlk tam biriniz dedi hani ben tam <gülüyor> bilgisayarın başında bir şeyler yapayım, <gülüyor> sen de bak falan mı? Olduysa ilk bir video mu? Ya bir gün toplandınız ve aslında bir şöyle video mu oldu. Bir de Banyöre ismini nasıl bulduğumuzu Şöyle, evet, söyleyelim önce. Burgazada'da evet adada hemen. bulduk. Banyöre bizi buldu daha doğrusu. O bizi buldu evet öyle. <gülüyor> <o. gülüyor> <gülüyor> bir balıkmış değil mi? Böyle de Balıktı, atladı sudan çıktı. Balık ismi atladı. <gülüyor> ee, adada bir duvarda yazıyor bu Banyo. Evet, <gülüyor> Gerçekten mi? Evet. Bunu Ama adada, ben ilk defa duyuyorum bunu. Duvarda Banyöre yazıyordu. Ama tek fark ee, şey mi bu? Bir mağara yazısı gibi mi yoksa spreyle <gülüyor> falan yazılmış daha modern bir yazı mı? Mağarayla yani böyle kazınmış Güzelce yazılmış bir şeydi aslında, değil Kazın, mi? Ama kazınmış kazınmış gibi. Mi? Evet, spray değil. Peki yani. net olarak banyanı mı yazıyordu yoksa deformasyon sonucu öyle bir şey mi oldu? Aslında <gülüyor> e, farklı bir yazmıyor. Evet, farklı bir evet, alfabeyle bir şey yazıyordu. <gülüyor> <gülüyor> ama Grek alfabesi. Evet, Roma evet, bir şey olabilir mi? Olabilir, evet. biliyoruz ama biz onu aynı anda banyanı diye okuduk? <gülüyor> ee, Evet ikimiz de ama hiç zorlanmadan hiç. Aa batmanı... burada ne yazıyor dedik canım öyle. Bence o zaman iyi bir tesadüf olmuş yani. Evet. Ve evet. o sırada da Uruguay projemizi yapıyorduk. <gülüyor> Sanırım onunla beraber mi başladı bilmiyorum. Montevideo bizimiz evet. değil mi? Montevideo bence evet. o iyi bir fikir. <gülüyor> ne diyorsun? Evet yani Uruguay'a gitmek bayağı iyi. Uruguay detaylarını ufak bir aradan sonra hani hmm. şey yapalım. Ha tamam, tabii. Öyle yapalım. Tabii. Mı? Zaten peki. çok uzun bir seyahat ya, yani anlatmak. Uzun biraz... bir seyahat. Evet izleyicilerimiz yani dinleyicimiz meraklansınlar tabii. biraz. Tabii, tabii, tabii. Kaç dinleyicimiz oluyor genelde? Genelde kaç dinleyicimiz oluyor? Bir ya yani 3 mü? Kaç basamaklı öyle söyle. Tamam, çift basamaklı. Çift basamak. Mı? Süper. O e, Süper, çünkü daha... ben aşağısına genelde konuşmuyorum <gülüyor> Onun için. Ben yediğin şey, şey. altına konuşmuyorum. Eğer yediğin altına konuşmazsak ben. Ya işte... bu şöyle bir şey, bu ikinci program. Hı -hı. Ee, hmm. Daha da temelleri <gülüyor> oluşturuyoruz fikirse olarak. Hı -hı. Peki, göreceğiz beraber göreceğiz sizinle. Bizi mi? böyle 15. programı daha çağırır mısın? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çağırırım. <gülüyor> Mesela da, her ay bir kere gelecek miyiz? Hani onlar için. Şey evet yaparsak. öyle bir. Çünkü bizim ya. için süreklilik edeyiz. önemli. Yani bir gün evet, evet. görmek değil de yani. <gülüyor> Görünmüyoruz böyle. Görünmüyoruz ya. Ya bu şey ses kaydı alıyoruz sadece. O kadar makyaj yapmışsın, aa, gelmişsin ama. Görüyorsak niye gittim ben bunları? <gülüyor> giyindik o kadar. Neyse tamam. Yani. İstiyorsanız herhalde <gülüyor> gele gelebilirsiniz tabi. Neyse gelip konuşuruz onun yani. Bölüm başına mı ödeme alacağız yoksa <gülüyor> Aylık'ta. Onun da konuşuruz. Onu taksit başlasıyla konuşurken tamam, var. Tamam tamam. Ee, bir şarkımız olacak arada az önce bahsettiğimiz. Ee, i̇stiyorsan sen şeyini yap. Ben evet söyleyeyim. İsmini nasıl telaffuz edildiğini bilmediğim için rezil olmak istemiyorum. Tamam. Ses ee, siper edebilirsin. Tabii ki. Ireland olarak geçiyor. Ireland, tamam. Ireland. Kendisi Kings of Convenience ve Why Does Boy Alive'dan çıkma. Boyu kaç? Boyu çok uzun. Ama ona sarılmış olduğumuz için. Evet. Örlünde sarıldık Öğlünde bu arada. Sarıldık. Şey, beline gülüyordunuz değil mi? Evet. <gülüyor> ya ben beline ama biraz omuzuna falan öğlünde sarıldık, sarıldık. neticede bunu ee, buradan söyleyeyim e, tamam. bize Rain Man adlı şarkısını Sevdin mi? Ben, ben çok sevdim. sevdim. Ee, Uruguay'dan bahsetmiştik. Evet. Siz bahsetmek istiyordunuz Uruguay gezinizden. Montevideo galiba başkenti değil mi? Montevideo. <gülüyor> ee, aslında ilk sahte video bir montajını giz. da orada yaptım. Orada. Evet ilk video montajı orada oldu. Tatlı bir tesadüf yani. Evet. <gülüyor> Espiri, <Montevideo>. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir dakika. Hayır ya orada. Laf esprisinde. Aslında sert bir gezi oldu. Söyleyelim Hı. yani. Tamam. Montevideo evet, sahte bir gezin. Ama gerçeğinden daha iyi bence. Bence gerçekten <gülüyor> çok daha iyi. Peki, aldığınız tepkiler, aklımdan ufak benim şeyim var yani. Evet, evet. Gerçek... Gerçekten sordular. Gittiğimizi düşünenler oldu. Aslında şu an mesela daha geçenlerde, galiba bir ay önce falan <gülüyor> böyle Facebook'ta bir şey paylaşıldı işte bir fotoğraf sanatçısı gitmiş gibi yaparak hmm. bir yerleri geziyor falan diye bir yerlerde haber oldu. Yani biz bunu aslında 4 yapmıştık. sene önce yapmıştık. Başka işler de var şimdi daha önce yaptınız. Evet. Çünkü sanatçılarını... duyuramadığımız için <gülüyor> kendisi yapmamıza <gülüyor> kalıyoruz. Evet, onu daha sonra şey yapalım. Ondan Tabii. daha sonra bahsedelim. Evet. Gitmiş yani burada da çektiğimiz fotoğrafları evet. Uruguay'da çekilmişiz gibi Facebook'a koyduk. Evet. Mesela işte o zamanlarda hemen klişe olan ayak fotoğrafı çekme. Tabii. Denize yemek karşılığı. çekme, Diniz. denize karşı, yemek çekme, dondurma çekme. Hı hı. Ee, sonra selfieler falan. Yok. Selfieler var, var. var. Bir de böyle işte düşüyormuş gibi olan bir yapıyı ellerimiz açıp <gülüyor> kaldırıyormuşuz pozu filan. Evet, Hepsi vardı. Yani. yaptık. Evet. evet. Ama o düşüyormuş olan yapı galiba İtalya'da. <gülüyor> Montevideo'da Genelde da var mı bir landmark öyle? Yani fark etmez. <gülüyor> <gülüyor> Ama her şeyi bir tutuyormuş gibi işte güneşi avucuma almışım <gülüyor> gibi filan pozları var ya, no. onlardan Anladım. yaptık. Hmm. tabii İstanbul'da olduğumuza dair tabii referansı yok. Hiçbir şekilde. Biraz senin hani Facebook albümlerini eleştiriyorduk herhalde evet, o zamanlar. Evet, daha evet, daha evet. Herkes... Banyolarını eleştiren taraf var değil tabii mi? Tabi tabi, alt evet. metni o yani. Alt o. Çünkü o zamanlar hmm. daha bir Facebook'ta hani her gittiğin şehre bir albüm modası vardı evet. işte. Evet, ben Erasmus'tayken öyle bir tabii, şey tabii. yapmıştım. Sonra Hepimiz... bütün o... Evet, hangimiz? <gülüyor> bütün o şehirleri <gülüyor> silip bütün Erasmus'u tek bir albümde toplamıştım. Son sonra onu da mı peki? Sen sen. Ben yavaş yavaş kapatıyorum. Ben profil fotoğrafımı 150'den 30'a falan indirdim. Öyle bir dönem Bilmiyorum. geliyor. Yani Neyim kadar fotoğrafım var? Evet. Falan. Biraz bir utanma. Utanma. <gülüyor> <gülüyor> Yok, utanmıyorum aslında. Bir de alakasız bir konuya geçeceğim ama. Böyle bir yaş grubu bunun şeyi yok mu? Mesela Facebook'ta fotoğraflarla geriye gittiğinde bir anda küçülüyor ve çocuk evet, oluyor. Evet. Yani bizde o yok ama. Bizde yok. Mesela kardeşim bir de var. Çocuğu, değil mi? Var mı? <gülüyor> bir <gülüyor> anda <adamın>. var. <Bir gülüyor> 13 sene önce falan. de. Bir anda evet. Evet şaşırıyorum. Yani o yaşlarımızda Facebook olmadığı için biraz şanslıyız. Evet neyse ki. Hep aynı görüntü haklısın evet. evet şimdi onu düşündüm ben hep aynı görüntüde değilim bir daha genç şeylerim var öyle mi? Sanki ama evet. senin de var aslında bakarsın ya değişiyoruz Sanki. illa bebeğin de fotoğrafların var bir yanda böyle <gülüyor> ama bir yanda böyle çocukları düşünüyoruz evet yani. evet hani devasa bir şey tıp, bir şey yok tıp. evet herhalde evet doksan doğumlular da daha çok oluyor hmm. doksan, üçler filan <gülüyor> facebook'tan bahsediyoruz her <gülüyor> şey. ama yani, yani şey bu Facebook altyazılarının bir eleştiri banyolun var. Çünkü öyle değil de. O projemiz biraz öyleydi <gülüyor> aslında evet. sanki. Peki bu Miş gibi yapmak konusunda internet bütün bunları aslında evet. şey vermiyor mu biraz? Tetiklemiyor mu yani? Ne bileyim? Apple'ın da bir tane programı var galiba. Arkada EFL kurası varmış gibi. yani evet. Hareket eden evet, evet. görüntünü algılıyorsun. Arkan EFL evet. kurası falan koyuyor. Hepsi bu sanal gerçeklik üzerine aslında. <gülüyor> sanal Bir de gerçeklik. şöyle bir video izlemiştim. Yine tabii. Videolardan, videolardan. İşte aslında adamın çok mutsuz bir hayatı var ama Facebook'una bakınca çok mutlu bir hayatı varmış. Evet, hepimizin öyle. Yani. hepimizin yani. öyle aslında. Evet, bağlıyorsun ama oraya gidip şey yazıyorsun. Evet. Yani. Ben ben ağlıyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> genel, genel bahsediyorum. Ağlıyor musun sen? Ha, Genel olarak bahsediyorum yani. Ama genelde ya, evet dersin. ağladığım fotoğrafını da koymuyoruz. Yaşarın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bugün <gülüyor> ağlıyorum. Hani, gü gülen insana çok güzelsin gülerken dersin, evet. ağlarken tabii şey olmuyor. Yani. Bir de şey durumu var, like, unlike, unlike tuşu yok. Hmm, hmm. Ama belki evet, de buna ihtiyacımız like olduğu yok. için bu kadar parladı yani. Evet. Işte. Beğenilmeye ihtiyaç var o zaman. Bunu çıkaralım <gülüyor> içimde. Peki banyo da... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya banyo ya aslında bunlara yani çok da tın. Tın <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten başladığı zaman tamamen şey. yani. O zaman yani... üniversite öğrencisisiniz ama değil mi? Evet ve bu kesinlikle Rehan'la benim... ...arkadaşlarımızla alakalı bir şeydi yani ikimizin arasındaydı. Hiçbir evet. başka şey yoktu yani ikimiz konuşurken o kadar çok eğleniyorduk ki bir şeyleri anlatırken filan o kadar çok gülüyorduk ki dedik ki bunları yani yapalım da yaparken. Diğer gidelim. insanların da bunları duymaya <gülüyor> Evet yani. ama diğer insanlar diye yine kendimize yapıyorduk yani o videoları okay. yaparken ben... somutlaşsın. Evet ve saatlerce yani. gülüyorduk yani hala da yaparken yani ne kadar eğlendiklerini hani konuşuruz videoları izlerken filan. Güzel. Evet. Umarım <gülüyor> siz de eğlenmişsiniz diye sorayım. <gülüyor> komik bir şey vardı bizdeki. Yani. <gülüyor> komik bir şey vardı. Komik bir şey varsa biz de gülelim. <gülüyor> komik <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. Anladım. Peki e, bu Uruguay gezisiyle ilgili böyle geri dönüşler falan hani ne böyle absürt bir tepki? İşte herkese Uruguay'a bir... gitmişsiniz. Ne zaman gittiniz falan. Soruları geldi. Hatta Okan sordu. Burada ismini de veriyorum. <gülüyor> Okan Aydoğun sordu. Urgu Ay'a o da gitmek istiyormuş belki. Dinliyorsa. O yüzden ilgisini çektim. <gülüyor> evet ya gerçi hani, şimdi ben de başka bir konuya geçeceğim ama ben mesela geçenlerde bir şey yani mesela bir şaka yapmak istedim. Bir arkadaşımın e, Facebook'ta paylaştığı bir şeyin altına. Hı -hı. E, o arkadaşım beni çok iyi tanıyor ve hani aslında hiç düşünmediğim bir şeyi böyle düşünüyormuşum gibi ciddi ciddi yazdım. Halbuki baya dalga geçiyordum yani. Smiley koymadım mı sonunda? Smiley koymadım ciddiymiş gibi. Aa buna böyle filan yazdım. Ama yani hani orada benim dalga geçtiğim o kadar açık ki. Sonra bir anda onun altına öyle gaza gelen insanlar <gülüyor> benim gerçekten tepkimi savundular filan ve böyle <gülüyor> küçük Çok bir canavar yarattım mesela orada. <gülüyor> Peki, Çok korkunç. Bu, bu fotoğrafın <gülüyor> sahibini biz biliyor muyuz? Hayır, hayır. Evet, böyle tamam. Bir video paylaşmış biri, Türkiye'ye gelen yabancı bir sanatçı ile ilgili. Ee, adam böyle konser esnasında piyanonun üzerine falan çıkıyor. Evet. Ama o kadar iyi ki, ben de şey tamam. yazdım, bence bu piyanonun üstüne çıkması çok büyük saygısızlık falan. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir anda altına, daha böyle of. üst e, kuşaklardan, evet, e, müzisyen e, abilerimiz, ablalarımız, Evet işte bu bir saygısızlıktır işte Türkiye'deki müzisyenlerin değeri bilinmiyor filan gibi böyle bir tartışma başladı <gülüyor> ve bunu yapan baş... yani ben farkında olmadım bir Başlayamış devamında mantarını canavar yarattım diye onu postun altına yorum yaptığım kişiye artık özelden mesaj atarak çok özür dilerim <gülüyor> diye mesajlaştı işte. ben... yanlış anlaşılabiliyor yani hani işte montevideo'ya da hmm. çektik diye koyuyorsun hakikaten yani sen belki şaka yapıyorsun o ciddiye alınıyor işte Geçen başka bir şey paylaştım. Evet. Dedim ki, a bilmem ne bir işim vardı. Dedim ki, aa onu bitirdim yazdım ama aslında altında ona gönderme yapan komik bir video paylaşmıştım. Hı -hı. Videoyu görmeyenler bana tebrik ederim filan diye başladılar. <gülüyor> <mesela gülüyor> <şartlar. gülüyor> Böyle şeyler olabilir. Ya Bir de bu senin <gülüyor> o şeyi yazdığın anla o yazdığın e, verinin, postun sahibi insanın o anki ruh hali veya Diğer insanların o anki rüvali yani başka bir şeye atarlanmıştır o ara. Kesinlikle. Bunun üzerine düşünüyordur, daha yeni konuşmuştur falan. Evet. Büyük evet. bir şey bulutu, değişkenler bulutu söz konusu. Evet, değişkenler bulutu. İletişememe evet. yeri oluyor yani aslında. Daha evet. çok konuşalım falan derken halbuki. Ama çok güzel örnekleri de var bunun şey yapmayalım. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Tabi tabi. Buradan Facebook zaten her şeyde. <gülüyor> buradan zaten tufak uçunuzu galiba. Sen onları <gülüyor> bize <seviyor> <gülüyor> sevgili <gülüyor> Sezen'e bu arada buradan selam göndermek istedim. <gülüyor> Peki e, bir şarkı daha dinleyelim. E, Damla'dan geliyor. Oo <gülüyor> <Damla'dan> uh, <gülüyor> benden gel. geliyor. O zaman benim çok beğendiğim e, Sevgili Sevgili, <gülüyor> sevgili. E, Stroma eden <gülüyor> bir şarkı Dinleyeceğiz okay. şimdi okay. Klibini de ayrıca izlenmesini tavsiye ederim tuslemem les <Sessizlik> <Sessizlik> Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sur moi au rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mais une dernière fois mon derrière, il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds Avec une autre, ce serait pire Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant C'est le monde à l'envers Moi, je le disais pour te faire réagir seulement Toi, tu pensais Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines règles Facile à dire je suis gnonon et que j'aime trop les bla bla bla mais non non non c'est important ce que t'appelles les Rania tu sais la vie c'est des enfants et comme toujours c'est pas le bon moment ah oui pour les faire là tu es présent et pour les éveurs à des absents lorsque je ne serai plus belle ou du mois au naturel. Arrête, je sais que tu m'manques, il n'y a que qu'est qui est éternel. Mon choubert, c'est jamais bon. Ou, belle, jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. rendez-vous, rendez Rendez-vous, rendez-vous, sur prochaine rêve. bir şarkı dinledik ee, <gülüyor> gülüyordum tamamı <o> <gülüyor> <gülüyor> bisküvi yerine koydum ben de <gülüyor> banyonun ekibi sağ olsun ee, devam ediyoruz programımıza bir şey e, merak ediyorum ben evet. yani evet. e, banyon eden artık alan zamanlarınızı ne yaptınız bugüne kadar yani <gülüyor> çok zaman artık kaldı galiba zaten <gülüyor> yıllar kadar <gülüyor> yıllar kadar yani şu şu anlamda soruyorum bu bir potansiyel hani bir şeyler içeren bir sanat bir sanat bir <gülüyor> sanat <gülüyor> <gülüyor> Evet, hani bu, bu enerjinizi neye ayırdınız geyik şey anlılığında? ben neye ayırmak istersiniz? Ya aslında hani düşünüyorum Bayanova'da yaptığımız şeyleri hala yapmaya devam ediyoruz bir şekilde. Yani yapmayı istediğimiz için yapıyorduk onu, evet. Bayanova'yı. Ama yapmayı istemeyi bırakmadınız. Bırakmayın. Sadece biraz e, belki başka işler girdiği için araya. Hayatın e, ciddi, ciddi evet, yani biraz uzak kaldık şey Rehan'la. Şey Onun için Aa. mesela Banyano'ya devam etmiyor ama aslında biz hala aynı şeyleri az çok yapıyoruz gibi. Kişisel ciddileşmeler oldu galiba. Yani doğal olarak çünkü Tabii okul yani. bitti, mezun oldu Öyle bir dönemdi ki yani. Işte. Peki bu niye bitmesi? Yani şöyle bir şey diyeceğim. Mesela arşigram. <gülüyor> Büyük bir <gülüyor> araya <yani. Aynen>. geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya Mesela yani 40-50 yaşlarına kadar böyle kimsenin pek ilgisini çekmeyen ilgisini değil mi? Kimsenin dikkate veya ciddiye almayacağı şeyler üretmeye devam etmişler. Sorumlu. Biz de buna yani. güveniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama siz öyle değilsiniz yani. yani i̇şte bir ciddileşmeler... Bunaksın... O, yani evet, ya sanırım bizdeki da. şey şu yani ciddiye alınmayacak bir şeyi biz çok ciddiye alıp ve bunu ciddi bir şeymiş gibi sunuyoruz ve hani azar galiba evet ha <gülüyor> <gülüyor> çünkü gerçekten tamamen kendimize ya evet, yani evet eğlendiğimiz için öyle. Aynen, aynen. ama mesela... kendiniz eğlenmeni niyet dur dur dur dur, dur da, şeyimiz de hani dur evet, dur oldu. Oldu çünkü bir anda insanlar da yani evet, baktık evet. ki insanlar da gülüyor, eğleniyor. Mesela bir dur ekibimiz var. <gülüyor> Şeyde dur dur dur dur dur dur belirli departmanı var evet. işte. Hayır o departmanlar herkes aynıydı galiba. Yok, hayır hayır farklı. farklı. Evet. evet. evet. evet farklı. Ve bir yanda onlara bir ilgi doğdu. Aa ben de ben yönü ekibinden olmak istiyorum <gülüyor> falan gibi. Bir yanda. Bir yanda şunu görüp dehşete düştüm. Şenlikteki çadırı hatırlıyorsun. Evet. Hani yani ona verilen <gülüyor> emeği ve hani. Evet, Sen görmüştün. Taşkışa taş, şenliğinde böyle küçük bir atölye çalışması. Departmanla bir falan gece uyudu. Ah o o video mu? hayali bir çocuk <gülüyor> Evet ama tabi okul bitince e, yani ikimiz de bir kere farklı ülkelere gittik. Farklı <gülüyor> şehirle de filan öyle evet. bir durumlar oldu. Ama öyleyken bile mesela yaptığımız birkaç şey var. Bir gün değil mi? Mesela işte Rehani, ben çıkmış. İstanbul'dayken bir şeyler çekip mesela Ay, birbirimize öyle. gönderdik. Falan. Ama yani ben şunu düşünüyorum hani şu an aslında yaptığımız o banyo eden e, belki o ilk gazı alıp Sonradan ciddileşme çabaları. Acaba galiba. o sizin ciddileşme, evrenizin bir parçası, bir altyapısal bir şeyini oluşturdu mu yani? Olabilir. Bence kesin Özellikle teknik yani. olarak olabilir. Kesinlikle. Çünkü çok komik ama ikimiz de işte daha sonra okuduğumuz bölümlere mesela işte kendi işlerimizi şey yaparken bir araya getirirken böyle mutlaka o banyo eden bir şeyler koymuşuz mesela. Çok komik yani onu eğlenmek için yapıyorduk çok ama. İşte Reyhan'ın portfolyosunda da var, işte tabii, tabii benim kesin. de var, böyle o zaman yaptığımız videolardan Benim web serfamda şu an bir banyanı ve sekmesi var ki, lütfen. <gülüyor> evet, <İstemenler>. yani... Damla'nınkini de yok <gülüyor> ama. Daha koymadı ama neyse. Utanıyor musun? Utanıyor, Utanıyor. musun benden Damla'nın? Ya, peki yani en üst noktaya ulaşmadığınızı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> varsayarak... Yok, ulaştık. Ee, aslında daha devam edebilir bir yani, evet, Farklı evet, araçlarla, evet, şey... farklı zaten, zaten. yollarla. Evet ben e, Banyune'ye videolarını yani böyle işte atıyorum Almanlara da izlettim mesela. Turnedeyken evet, herkese tabii. izlettim. Herkes biliyor yani bana ait bir şey olduğunu. Çok Peki gülerken taşısa... çişini yani. kaçıran falan oldu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır ama çok gülen mutlaka oluyor. ilginç Yani daha geçenlerde birine yine yolladım. Bak böyle bir bloğumuz vardı filan diye. Bir zaman geçtikçe aslında geri dönüp bakınca bazı şeyler daha da hoşumuza gidiyor. O zamanlar hani teknik olarak beğenmediğimiz şeyleri şimdi e, tatlı buluyoruz. Yani ee, Movie Maker'da yapılmış bir videoyu, yani. ara hataları falan hoşumuza gidiyor yani onları seyretmek. Çünkü işte 4 sene önceki kapasitemizle, bildiklerimizle aynen. yaptığımız şeyler falan. Amatör okay. ruh var yani. Evet. Yani ölümüne ama, ölümüne <gülüyor> sıfırdan şey, başlamış böyle. Yani kumaşçıya gidip yeşil kumaş alıp, <gülüyor> Tabii tabi onu bir <gülüyor> böyle tabi yeşil ekran falan yapmaya çalışmışlığımız var tabii, ellerimizle. Yapabildiniz mi <gülüyor> peki? Yani anla çok mut yani. <gülüyor> Mutlu Başka... yaptık bunu değil mi Mut? Evet. Yani neler neler. Ee, Mutu sonradan beğenmediğimizi hatırlıyorum. Biraz fazla kakafonik ve. Evet evet evet. Orada <gülüyor> biraz. biraz Peki niye niye beğenip beğenmeyesiniz ki yani ne açıdan beğenmediniz? Yok yani beğenmemek değil de sonradan hani dönüp eleştirdiğimiz <gülüyor> noktaları oldu. <gülüyor> biz da bakmışız burada filan. Ama böyle... o an eğlendiniz evet. ve o an Şöyle doğru geldi. Şöyle bir şey, Hani planlıyoruz öncesinde tabii ki ama bir de yani o kadar bir yandan bitirme projesi yapıyoruz mesela. Öyle dönemlerde evet, evet, oluyor, evet. Evet. oluyor böyle evet. Ve sabahlı biz banyo için çok sabahlıyoruz. Sabah hani biraz böyle tabii ki çabuk <gülüyor> kararlar veriliyor filan. Çı, çı çı çekiyorsun. Ama o zaman bu sadece eğlendiğiniz, yaparak eğlendiğiniz bir şeyden öte aslında bir e, tabii canım. Bir eser bir olarak değerlen, değerlendirdiğiniz de bir şey evet. oluyor bir yandan. Evet yani kendi Kesin kendimize için. işte video montajlamayı işte hatta audio montajlamayı küçük böyle <gülüyor> dandik mikrofonlarla. Tabii ses kaydetmişliğimiz falan var yani. Kaçkışta da bir amfide ses kaydetmiş. Evet ne hepsini mi? el yordamıyla. Mikrofon ucuz ya. ama böyle akustik bir ortam var. <gülüyor> evet. Aslında. <gülüyor> Mekandan. Aslında işte o dijital sanatlarla uğraşma şeyleri oralarda başladı galiba. Hoşumuza gitti yani. Ya bir yarı bayağı taş da hani bir şeydik yani. Herkesle <gülüyor> ben yan deydik. Evet. Demeyeceğim ama. Yani <gülüyor> dolanıyordu. Yok yok <yani>. söyle. Söyle <gülüyor> söyle. Çekilme. Yani evet, söyle yani bayağı kendinkiyle. <gülüyor> <gülüyor> bir de kendimize oynuyoruz mesela. O da enteresan. Nasıl bir şey? Yani? yani hem çekiyoruz Her bir yandan da oynuyoruz Last yani hizmet yani. Evet, yani. Görünmek de istiyoruz evet. Çünkü Kendilerimizde taklit yapıyoruz ve onu da komik buluyorduk. Mesela oyunculuk okulu videolarında bayağı oynuyoruz bayağı yani bir şeyler yapmayı. Hatta benim orada kendimi yere attığım bir sahne var. Sol bacağımda hala. <gülüyor> gerçekten Değil onun bir şeyi sahi. var kas eziği oldu. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> amatör ve aşırı tutkulu bir oyunculuk sergiler. <gülüyor> Kafaya aldım. Banyana'ya kafa gerçekten. Dublör olmak gerekiyordu o sahne Evet işte. kendime... <gülüyor> Adada böyle bir rampadan aşağı bırakıyorum o gazla ve ocağa sakatıyorum. <gülüyor> Bu gerçek yani. Bunlar yaşanır. Bunlar yaşanır öğrenilen şeyler bunlar değil mi? Peki ama ama durdu. Ama <gülüyor> ama <gülüyor> belki de durmadı. Her durmadı. Aslında devam ediyor. <gülüyor> alttan devam. ediyor. <gülüyor> alttan devam ediyor. ben bir evet. şey sormak istiyorum. Sen Banyan'a hakkında ne düşünüyordun? Sen biraz da sen anlat. Ben ne düşündüğümü bir, ufak bir şarkı arasından sonra Oo. devam edeceğim. Tamam tamam. Ee, biraz düşüneceksin. İstiyorsan herhalde. sen bir şey, şey yap. Tabii. Ee, Lucius'tan mı geliyordu? Lu Lucius'tan geliyor. Tempest isimli şarkı. Tamam. Tem okay. Tempest'ten. Tempest, <gülüyor> Tempest geliyor. Are two ships passing Sizi tanıyor muydum, tanımıyor muydum, onu... Tanımıyor işte... olmalısın galiba. Ya evet, taş kış gördüysem... Hı hı. Ama belki o, o gördüğümün... ...o olduğunu bilmiyordum falan, bilmiyorum. <gülüyor> ne <gülüyor> çadırını o iki... Baynol'un çadırını bilmiyorum hiç. Aaaa. Ah. Ah. <gülüyor> <gülüyor> ne, neydi o? Yani böyle bir... ...kutu... ...yaptık. Orta bahçenin bir köşesinde. Evet. Bütün böyle görsellerimizi üstüki yanına ve üzerine. İçinde de bir laptop vardı ve videolarımız dönüyordu sürekli. Güzel. Evet. Tamam. Dikkat çekilen de vardı, kutular Demek ki yeterince şeye <gülüyor> ulaşamamışsın. Ya <gülüyor> <evet>. <gülüyor> ya. Nasıl şağni gelmiş. Ya bence çok eğlenceliydi yani şey. Ee, ya ben sonra kendim evde tek başımayken de Güldün yani. <gülüyor> videoları izleyip güldüğümü. Güldün, <gülüyor> eğlendin. Evet, gülmüşlüğüm var, biliyorum. O zaman. Ee, ya o yüzden sizi zorladım biraz az önce. Önemli <gülüyor> değil. <gülüyor> İtiraf ediyorum. Yo devam etmek istiyoruz aslında bir şeyler tekrar evet, çekmek evet. istiyoruz istiyoruz. <Gülüyor> Ama artık. O zaman şimdi çekiyoruz. <gülüyor> Ama hani biraz şey kriterlerimiz yükseldi galiba <gülüyor> ya. şimdi. Yani Rehan işte Visual Arts okudu filan. Yani eski eskiden olduğu gibi küçük bir dijital fotoğraf makinesiyle i̇şte artık ooo. çekemeyiz. Sen yani. de Sonic <gülüyor> artık okudun. <gülüyor> şimdi ben Sonic artık. Müşterinizin ne işi var? Hiçbir şey ortaya hiç çıkmadı yani. <gülüyor> evet. Komik ben de Marshall Art biliyorum. Sen evet. <gülüyor> Nasıl bir katkın olabilir bize? Kavga ederik. <gülüyor> Kavga ederiz. <edelim gülüyor> hani olay işler biraz ciddileşti artık. Ama yani ben ne yaşadıysan ne yani ne ciddiye sıkıştırdı ne eğlenmek için ne yapmazdık diyorsun? Evet. Ama bu sefer işte ışığı iyi kuramazsak filan hoşumuza gitmeyebilir. Falan. Bilmiyorum. <gülüyor> Öyle değil değil şeyler mi? var. Yani. Hm işte bu seste biraz şey olmuş. Çıtır e tamam. çünkü toplarınız var şu an elinizde zaten. <gülüyor> Halihazırda kullandığınız. Evet. Ama bilmiyorum belki bu sefer Ya diye. illa böyle kamera arkasında o alüminyum folyo kaplızdım. Bu <gülüyor> mı olması gerekiyor. Evet. <gülüyor> <O> olmadan çekemeyiz. <gülüyor> yani. Veya bu tepeden şey mi mi gerekiyor ses şeyleri için. Evet. O ya bence hem bu teknik olaylar hem de bir de şey var yani hani <gülüyor> aslında şey böyle 7 24 hani beraber vakit geçirmenin sonucunda çıkmış şeyler. Evet. Yani, yani. şimdi böyle tekrar Ya yani, 365 14. 365 falan. 14 olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Hiç yok şaşırma. daha fazla görüştük. bu Tabii canım. Ya, şey, Hı, evet, 12 tabii. 12'de 1 ay 12 falan. De bir. belki de. Yani biraz o, evet, onun uzantıları yani. <gülüyor> ama evet, zaten dediğin de doğru, teknik olarak da bizim tatmin... Bir de tatm tatm mesela <gülüyor> bu arada yani işte benim bir müzik grubumun Rehan klibini çekti filan, Benim fotoğraflarımı çekiyor. Aslında adı Banyano'ya değil ama beraber bir şey... Tabii canım. Ama ya o işte Banyano'ya yani. değil bence. Yani. Ama içinde var yani, o yine bir hani... Evet. O zaman banyo olması Uru. için? Ruh yani. ve damlanın işin içinde olması gerekiyor mu acaba? <gülüyor> <gülüyor> ben aslında yazın yani. Mesela yazın bir fotoğraf çekme projemiz oldu beraber. Hı -hı. Ee, ve orada New York'takilerle. New yerli. York'ta evet. O aslında, da banyo değildi bence. Aslında çok çılgın fikirlerimiz e, oldu mesela. Olur olur tabi. Çekmek tabi. için. Böyle Nazarlı bir. Nazarlı fotoğraflar hepsi. <gülüyor> <gülüyor> mesela orada bir şeyin bir apartmanda <gülüyor> küçük bir balkon gördük. Çok hoşumuza gitti ve aslında adamın kapısını çalıp acaba balkonu kullanabilir miyiz diye sorsak mı filan gibi. Ya da, <gülüyor> ya da Evet yani adam. Kadın. adam i̇şte bunlar hep toplumsal A, cinsiyet. işte bunlar hep <gülüyor> ayrımcılık. <gülüyor> <gülüyor> Mesela öyle bayağı fikirlerimiz varmış da. Evet değil, onu, onu neredeyse almıştı. yapıyorduk yani ama lojistiğinin Yeterli sağlayamadık. Yeterli sağ boşluk seviyesinden anlaşılmadınız <gülüyor> <gülüyor> Bir zaman kısıtlıydı galiba. evet, evet. Son <gülüyor> gün filan yine bir evet. <gülüyor> şeyler Belki bir daha bir sefere. Bir dahaki bir sefere o kapıyı çalacağız yani. Evet. <gülüyor> Mesela yine... Ve dünyanız değişecek belki. Ve dünyanız değişecek. Aslında Bayanay'ı böyle Whatsapp'ta falan devam ettiriyoruz bir şekilde. İhanet şelalesi. <gülüyor> Emoji dünyasında evet, falan. Ismi olarak Bayanay'ı kullanıyoruz. Mesela orada devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya Bayanay'ı bir... E bizim için bir yaşam şekli. <gülüyor> ya ben onu söyleyecektim. Aslında bir yaşam şekli gibi duruyor. Evet. Ee, gibi duruyor ama değil değilmiş. Aslında değil. <gülüyor> yok yok öyle ama işte. O yaşam şey evet. yaşam devam ediyor ama Hayat devam ediyor. Banyonun devam etmiyor. <gülüyor> ya banyo devam ediyor? Sadece. Şey, <gülüyor> ya bunu sağlayamadık. Bir dakika. <gülüyor> <yani>. Anlaşamadık. <gülüyor> şey, e, mesela en az en daha banyonuza komik bir hani telepatik <gülüyor> <gülüyor> şey oldu yani mesela güldüğümüz bazı konular var ikimizin arasında insansız yok mu evet ama yani bunlar zamanla bir şey yani nasıl söylenir bir şey geliştirdik yani belki başka insanlar o kadar komik bulmayabilir ama bir espri sistemi diyebiliriz evet yani ne diye Türkçe kelimeler arama sistem. sistemi sistem için ne denir evet ne bir üslup Gelip, hızıp geliştirdik. Yok. Yani mesela şiddeti destekleyen evet. e, Bayanay'a evet. fotoğraflarımız var. Mesela bunları halka e, göstermedik. Yünüz, yünüz <gülüyor> şey, <medik. gülüyor> halk dediğiniz gibi halk yani? Hulk bunu hazır değil. 70 milyon, sizi izleyecek milyon, olan tabi, 70 milyon. sadece izleyecek. 70. Ama <gülüyor> yerde versebilir. Yetmez belki sonra. Şiddilik yetmiş, sonra yetmez. Çok güzel. Yani Rehan'la böyle güldüğümüz kendi aramızda esprileri böyle devam ettirdiğimiz şeyler, konu başlıkları sürekli açılıyor. Tek fark şey, onu çekmiyoruz oturup. Evet. Çünkü öyle bir vaktimiz aslında evet. yok yani şu Ama an, üniversitedeyken hep öyle oluyordu. Yani bir şey gülüyorduk diyorduk ki hadi bunu çekelim. Hmm. Ya da nasıl anlatabiliriz bunu? Geçen de küçük bir defterimi buldum. içine neler neler böyle her fikirleri yazmışız Aa, yazmışız. Evet. İşte, i̇şte şey vardı. neydi kuşayı çocuklar vardı. İsterik vardı. Taş kuşayı tutan Aa, çocuklar. vardı. Evet isterik bir karakter. Aslında şeyimiz vardı. Üçüncü bir karakter yaratıyoruz, yaratıyoruz yani. Öyle işliyor evet. galiba. İsterik. Evet. üstünde isterik. İsterik bir karakterimiz evet. vardı. <gülüyor> Sonra ölümü bilmeyen, ölümü bilmeyen feda. Fedai vardı bir tane. Sedat. Fedai Sedat. <gülüyor> <gülüyor> Sedat. <gülüyor> Mr. Seven Words vardı mesela. Mr. Seven Words ilklerden. eldiylerde. Sadece yedi kelimeyle konuşan. E bunların bir görsel şeyi var mı sizin? Öyle eskizini yaptınız. <gülüyor> Bu adam şapkalı olsun falan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve isterik Böyle göz altları mor falan böyle. Seven words'e yani. yoktu galiba. Seven words böyle sanki şunun gibi ya da bunun gibi diye konuşma. Mesela, mesela bu mesela yolda yürürken bir adam görüyorsunuz. Bu adam istirip falan diyemez misiniz? Yani, bu adam seven Birds, Çok deli bir falan. görsele galiba. Evet. Görsele <gülüyor> girmemiz lazım. Ben damla ama... gelmiş ona <gülüyor> da sana söyleyeyim. Bilgili <gülüyor> şey. olmuş ama ben girememişim daha. Ya yani bunu oturup çizmedik ya da oturup şey yapmadık. Hani hep bir lafı. Şimdi bu şeyinir mesela bu Okan Bayülgen'in programında falan reklam yapıyoruz ama böyle bir skeçler yapan ikililer falan var evet, ya. Evet. Mesela biz onlardan vardı. önce biz vardık. <gülüyor> Herkesten önce vardık aslında biz de hani. Komedi yokken biz vardık. <gülüyor> biz bence? Dünyaya mizahı <gülüyor> biz getirdik. <gülüyor> İlk gülen. <gülüyor> orta oyunundan <gülüyor> falan hep biz önce tabii, yapmıştık. Önce vardı tabii. Orta. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İkimiz vardı böyle bir işte gölgelerle bir o gölge oyunu. <gülüyor> evet <gülüyor> onda da bir sıcak. Evet. Sen yani, neyi söyleyecektin? Ha Okan bayık. Yani. Ya mesela öyle skeçler yapan şeyler var ya. Mesela onlarla kendinizi böyle karşılaştırmak demeyim de ha bizimki de böyle bir şey diyor musunuz yoksa? Aslında diyor. Ne bir yani. bugün Okan böyle geldi olabilir mi be? Aslında ya yani çok ilginç ama banyana ya düşündüğümüz ve yaptığımız işte birçok şeyi hep sonradan gördük yani yapılmışını. Sonradan... Buradan ben söylemek istiyorum. Buradan ben <gülüyor> evet, Cem Yılmaz'a seslenmek istiyorum. Şok şok şok. Evet. Sevgili Cem <gülüyor> Bey. Sevgili Cem ee, Bey. Cem Bey. Sevgili sevgili. Evet. Hatta Cem buradan Bey. şey de o videomuzun ismini ve Evet, on, onunla ilgili paylaşımları onu e, yapacağız ben. Sonunda da zaten evet, bir blog bu şeyi. Marenoy Acting School'un birinci, videosunda, değil evet, mi? birinci evet. videosunda bizim bir sansürlü e, sansürleme, oyunculuk, evet, sansürlü oyunculuk <gülüyor> tekniklerini anlattığımız bir kısım var. Orada ben sigara içiyorum ama sigaranın önünde bir buzlu asetatla içiyorum. Eskiyi evet. herhalde <gülüyor> aldık. E, Cem Bey de bunu stand-up'ında birkaç ay kullandı. sonra kullandı. Peki bu stand-up'ın başlangıç tarihi nedir? Tam tarihi veremiyorum video. Ben ben biliyorum da dinleyiciler de bilsin. Sen biliyorsun o zaman senden alabilirsin. Hayır tarihini ben bilmiyorum. Ta bilmiyorsun. Sizin daha önceden yaptığınızı biliyorum da onu? Tam tarihini veremeyeceğim ama. Ama ya zaten bizim Bu hangi show'du peki? onu hatırlıyorum? Bir tatlı sokul değil ondan sonraki galiba. Yok bu işte Show CME elemeze mi? Sanırım o evet. Onun başında yaptı. Tamam. Onun başı onu mu yapıyor? Evet. Ya bir de fundamentals var. Ama fundamentals en son. var. Sen izledin ama değil mi onu? Ben Sen canlı, canlı gördüğünü... Tabii ben... Sinemada izlediğimiz değil miydi? Öyle mi? Ha o mu? Evet. Şu mi? an başladı değil ondan bir önceki yani. Okey tamam. Şu an yeni bir tanesine başladı. Evet. Aa hangisi? Adını hatırlamıyorum. Hı, -hı tamam. <gülüyor> evet. Neyse orada ilk yani, açılış o yani. Yani tabii yani ortak şeyleri de düşünüp üretiyor olabiliriz yani bu da olabilir tabii ki. Tabii ki. <gülüyor> İşin <gülüyor> Ya sonuçta mesela o. hani sizin <gülüyor> o buzlu asılat şeyi ne bileyim Gülşen abla. Gülşen abla bir kurtarsiyede <gülüyor> bir gördünüz bu ve belli bir tetikleyiciler evet. devreye girdi beyinde ve evet. bunu niye bu sansür falan bu buzucan mı kullansak Yok bu zasetat kullanın daha hafif evet. gibi <gülüyor> şeyler bir şey Aynen ya doğru. bu hani ben bunu şimdi kurabildiysem başka bir insanda tabii, başka bir şekilde tabii ki, tabii ki. kurmuş olabilir ama tabii ki. bu bir sizin ilk oldu. <gülüyor> <gülüyor> Her yine bizim en gibi. iyi <gülüyor> ve ilk olduğumuz en iyi, en güçlü Hacivat ve ve en... Karagöz aslında Damla ve rehan olarak başladı. Böyle <gülüyor> başladı. Evet. Ve evet. erkek evet. egemen toplumun baskısı sonucunda Cevat ve Karagöz denilmişti. Ona bir cevap <gülüyor> olarak çıktık diyebiliriz <gülüyor> bileyim. <Bari>. Çok... <gülüyor> Rezalim. Rezalim var. Hiçbir şey tutmuyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. Anladın mı? <gülüyor> Çöküşümüz olabilir. Vayne <gülüyor> <ama gülüyor> nasıl bitti adım video yaparsak. <gülüyor> Mesela bir albüm projemiz var aslında Banyanay olarak. Öyle mi? Çünkü deyana, Canlısı nedir? E, şöyle. Deanna işte bu 4 senedir falan sürekli yazdığımız küçük şarkılar var. <gülüyor> Genelde gene looplar şeklinde yani bir melodi buluyoruz. Hı -hı. E, sözleriyle beraber. Ve sürekli tekrar ediyor. <gülüyor> Ve bir baktık ki bayağı 10 parçalık falan bir Kelim albüm yapabiliyoruz. Yapabiliyor, <gülüyor> gayet <öyle>. böyle. Post <gülüyor> <gülüyor> Banyanay <böyle. Post gülüyor> <gülüyor> mı canlısı? Canlısı kesinlikle elektronik post Banyanay mı? Nezaketsiz diyebiliriz. Nezaketsiz <gülüyor> diyebiliriz. Küfürmeyeceğiz. Neyse. Evet böyle çok şarkımız var. Onları da inşallah dinleyicilerimizle şey yapacağız. Bir de sonsuz müzikalimiz var. Sonsuz müzikal var. Sonsuz halayımız vardı. Sonsuz halay var. Her şeyi sonsuzluğunu yapacağız evet. galiba onu fark ettim. Evet. Sonsuz şöyle. müzikal. Bir müzikal projemiz de var. Evet. Onu da söyleyelim. Hedef Broadway mi? Hedef... E, evet. Aslında Broadway'in hedefi. Ters <gülüyor> yani. Bir Broadway öncesinde de sizin... Banyanoy Way isimli bir şeyiniz var değil way. mi? Banyanoy. <gülüyor> Onun da öncesi evet. var tabii sizin şeyinizde. Evet, var. Anlıyorum. Hı -hı. Evet. İtiraflar ve çeşitli şok açıklamalar dinlediğimiz bir parçası oldu programın. <gülüyor> evet. Therefore bir ara daha verelim, diliyorum. Ee, Damla bir şarkı e, sanki... Eyvah. Stromae'den sonra seçmişti. Stromae'den sonra bir şarkı seçtin mi? Acaba ne seçti. Sürpriz olsun diyor. Aa, ee, evet, evet, şarkıyla evet. başlı şarkı bırakıyoruz. Tabii buyurun. Bagarista geçiyor. <gülüyor> evet, nekim zorlukları var. Nekim zorluklardan bahsetmiştin hani. Evet. E, e, ne, e, e, ne gibi zorluklar? Az önce yani. de dediğim gibi hani e, şey zor, e, çeşitlilik zor bagarista. Nasıl çeşitlen bahsediyoruz? Mesela dünya üzerinde kaç tane? Yani her tür şey böcek her ülkede olmuyor. O yüzden çok. E, çok gezmeyi gerektiren bir, <gülüyor> evet. yani bir dal. Bir yerden, bir ansikopediyle veya internette Aha, vesaire tık tık. bir böceği görüp ben ee. bu böceği görmem lazım deyip mesela Endonezya'ya falan uçtuğun oldu mu? Tabii çok, çok <gülüyor> <uyum> <gülüyor> oldu. Ee, yani şöyle görmem lazım hani onu bir şekilde işinde kullanıyor olman lazım ki e, evet. Endonezya'ya ya da herhangi bir Bangladeş'e hani... <gülüyor> bir de hmm. e, mesela şey de önemli, o böcek gibi düşünebilmek yani. <gülüyor> evet, evet. O böcek olmak hani Çünkü şey değil mi? bazen kayboluyor. Sen de düşünüyorsun ben böcek olsam nereye kaçardım diye. Evet evet, evet Tabii. Evet. yani evet. Yani öncesinde onu hissetmek önemli galiba hani belki de daha onu görmeden bilmeden. Belki tabii. de Bakışlarından yani. mesela. Bakışlarından o böcek olmak evet. önemli bir Tabii bu Kafka'ya şey. kadar dayanan tabii bir şey. Bagard, ee, evet. Evet. evet. Aslında Bozar'dan şey yapıyor. Türemiş. Aslında galiba tam tersi. Bozar, Bagard'dan türüyor değil evet, mi? Tabii. Tam tersi bir, evet. bir şey. Ya. Ha, ya evet. o... Anladım. En eski sanatlardan biri. Bir Türkçe'de bir böceksel sanatlar diye. Böceksel çiziliyor. sanatlar böceksel mi? Evet, Anladım. böceksel sanatlar. Bu şey hangi üniversitelerde var? İleri böcek araştırmaları <gülüyor> merkezi vardı galiba. Evet, e, aslında hani biyoloji bölümlerinin <gülüyor> alt <gülüyor> sanat dalı olarak <gülüyor> var. E, zoolojiden ayrıldı galiba, değil mi? Evet, zoolojiden. <gülüyor> <gülüyor> Soruma neden güldüğünüzü anlayamadım ama ben herhalde kendi sorumu cevaplayacağım. Şey Zorlojinin şey, ayrıldı evet. Bu sanat niye hani... <gülüyor> beni tanemedi şey galiba. Hayır ben niye gülüyorum biliyor musun? Cehaletim beni güldürüyor yani. <gülüyor> Zorlojinin... Beni de güldürdü şu an senin cehaletini. Yani sana. bu ne yani... Zorlojinin her yakası <gülüyor> var canım yani. Ha bu... benim cehaletim seni güldürdü. Evet yani... Ama hayır, önce yani zooloji de varalım. Evet, haklısın tabii böcek. Değil tabii, mi çok yani, şu an ortak bir cehaleti paylaştık evet. galiba. Tabii biyoloji derken ben aslında biyoloji, zooloji, mikro, kimya, bug arts <gülüyor> <Ne gülüyor> kim diyor. <gülüyor> Çünkü mikro yani böcek küçük olduğu için mikro evet. <gülüyor> <gülüyor> <Yani, gülüyor> mikrobiyolojinin bir sanatla birleştiği bir, bir dalıları. Ama büyük böceklerle de çalışıyoruz. şimdi o Evet. Makro nasıl? nasıl? Mesela <gülüyor> en büyük böcek örneği ne var? Deve böceği var. <gülüyor> en büyük böcek? Deve böceği. <gülüyor> büyük böcekler var. Tabii deniz böceklerine büyük, büyük şey... Yani bir bölümcesinin böceği mi? <gülüyor> bir projemde benden daha büyük bir böcekle çalıştım. <gülüyor> o korkunç bir... Nerede yetişiyor bu böcek? Yani nerede nerede yetişiyor? Nerede yetişiyor? Tayland'da var. Tayland'da. Evet Tayland'da uçmuştum o proje için. <gülüyor> ee, yani çok başarılı olmadı o iş. Phuket'te mi yoksa... Ee, başka... Phuket'te, Phuket'te. Hı hı. Orası çok turistik bir yer, böceğin etkisi var mı yani? İnsanlar böceği Aynen. görmek için 5 dolar veriyorlar diye biliyorum. Turistik olmayan bir evet. kısmında o böcek. Yani biraz kurulan ve saklanan, sadece bagajçıların bildiği. Evet, yani bir de mesela çok hani üzüldüğümüz şeyler var açıkçası. Buradan bir tepkimizi belirtmek istiyorum ben. Ee, böcekleri de yiyorlar. Ee, Yani Uzak doğular değil mi? Evet, yani o zaman biz de biz heykelleri filan yedim resimleri yedim. Yani. <gülüyor> biz sizin. Sanat ya biz onları yiyor muyuz ya? Yani? <gülüyor> <gülüyor> Sen böcekleri yiyorsun. Kızarçolalar filan, çekirge. Yani o çekirge benim için bir şeyken, bir sanat objesiyken evet. onlar onu doyuyorlar yani. Bu arada şuna değinmek istiyorum. Geçen Hı -hı. sene bir bizim projemiz olmuştu. Ee, Rayde karşı. Rayde. <gülüyor> okay. ve türevleri. Hani neden böcekleri öldürmesi gereken? canlılar diye bir <gülüyor> insanları evet. konfor düzeyini azaltıyor mu acaba yani hayır. bunun ne Asla asla şey? hayır. Siz sizin evinizde böcek besliyorsunuz. Tabii özellikle istiyorum. tabii. Tabii. Ya yani mesela yazarken çok seviyoruz. Çok, yani çok seviyoruz. Sineklerin o vızıltısının yarattığı ses şeyi mesela enstalasyonu yani bayılıyoruz ona. Ya o şeyin böceklerimiz var mesela hani. O neydi o böceğin adı? Nasıl? Böyle yazın. Alışsız böceği. Böyle dallara falan... alstos böceği. böceği mi? Cırcır böceği. böceği, böceği, böceği cir cir cir cir. evet, evet. ya yani Onu mesela işte ses işlerinde de kullanabiliyoruz. Mesela yani. sen, sen... Özellikle ben çok iyi görüyorum. Evet, Sonic Bug Arts. Sonic olarak. Bug Arts. Evet. Sonic Bug Arts. <gülüyor> <gülüyor> olarak. Çok etkin <gülüyor> etmiyoruz objectlerden. İlham alıyoruz. Stüdyoya davet etmişsiniz. Tabi tabi tabi. Birkaç. Birkaç bin. <gülüyor> bir böceğiyle bir konser var. Geçen <gülüyor> Evet, geçen 20 bin karıncayla bir projemiz karıncayla bir oldu. Bir projemiz Kırmadılar bizi sağ olsunlar. Bütün bir şeyi, koloniyi, Ama çağırdık. 20 bin diye başladığınız zaman 18 bin 700 galiba gelemiyor. Görmedin galiba, <gülüyor> bastığın bir kısmının üstüne. Bir <gülüyor> <gülüyor> Kıyıp oluyor, evet. Arada kayıp oluyor. Kedi filan yiyor arada. Kedileri tabii şey anlaması ee, evet, gerekiyor. Evet, evet. Çıkarmamız evet. gerekiyor. Evet, işte karınca yiyenlere karşı bir şeyimiz var. Evet, öyle bir e, kampanyamız kulübümüz var. Kulübümüz var. Karınca yiyenlere hayır. Hayır, farele karşı bir projeye başladık. başladı. Böcekleri savunuyoruz. Yani evet. niye, bilmiyoruz ama. Peki, hayvan hakları savunucularıyla bir şeyiniz var mı? Yoksa onlar, ya bir şey var çünkü, hı hı. Bir, bir piramit var, hı hı. Yani bazı hayvanlar böceği yiyor, evet. o hayvanları başka hayvanlar hı. yiyor, böcekler bazı şeyleri yiyor. Evet. Ama siz buna da karşısınız, anladığım kadarıyla. diğer her şeye karşıyız, böcekler hariç. Hı hı. Evet. Peki böceklerin idare ettiği bir dünya kusursuz bir dünya oluyordu diye düşündüğünüzü varsayım. Kesinlikle. Hı, biz bir evet şey aslında bir ortak yaşam. Hı -hı. E, ne yani, deniyor ortak yaşama? İnsan i̇nsan böceklerin de... temsilini istiyoruz mesela. Mutualist mi deniyordunuz? Evet. Evet. Sadece insan ve böceklerden oluşan bir dünya hayal ediyoruz biz. Ve bir meclis bununla bağlı. böceklerin evet, bir, <gülüyor> <beceklerin gülüyor> bir temsilcisi olmasını istiyoruz. Mecliste. Mecliste. Mecliste, Mecliste böceklerin temsilcisi edilmesini istiyoruz. <gülüyor> Bunu istiyoruz. Böcekler, böcekler. <gülüyor> Kesinlikle. K kusura bakmayın biraz kendini hiç ki yani. öğrenmediniz. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir şey eylemleriniz oldu. Mesela <gülüyor> Femen diye bir örgüt var. Yani <gülüyor> çıplaklık üzerine eylem yapıyor. Evet. Çıplak, çıplaklık üzerine eylem. Evet. Sizin mesela hani yaratıcı eylem diyeceğim. yani evet. Yaptığınız bir şey Şey var mesela. Hı -hı. Planınız var mesela yakın Hı -hı. gelecekte? Ee, şey bir eylem yaptık. Ee, hani sivrisineklerden ilham olarak. Isırıp ee, kanemeye çalıştığımız bir elememiz oldu. Toprağa galiba büyük borular saplayıp topraktan bir şey çektiğiniz evet. oldu galiba. Onlar oldu. İnsanları sırtma elememiz oldu sokağa. <Gülüyor> hamam hamanda projemiz oldu. Hamam böceklerini temsil, temsil, temsil ederek hamanda. Hamam evet. tamam böcekleri ama evlerde de çıkıyor bu arada. Yani ismine tamamen <gülüyor> <gülüyor> yani gönderme <gülüyor> yaptığımız bir <gülüyor> projeydi fakat. Evet. Hamanda mermerler yani ne? Hayır, süründük. Süründük, süründük. Hamamda, bayağı. Evet, evet, taşların üzerinde süründük. <gülüyor> tıf tıf tıf tıf tıf tıf gibi bir ses çıkardı. O tııtıltıları çıkardık. Tııt evet, yaptık. Antenlerimiz vardı. Peki ne tepkiydi? Nasıl bir tepki? Yani hamamdaki diğer insanlar tarafından nasıl bir tepki şey yaptı? <gülüyor> yani çok anlaşılamadığımızı ben düşünüyorum. Ben de anlaşılamadım. Yani öyle yıkandığımızı düşündüler. <gülüyor> o biraz üzücüydü. E, fakat çıkışta bir basın <gülüyor> toplantısı yaptık anlatmaya çalıştık insanlara. Ama iyi karşılanmadı yani. Açık konuşayım. Evet. Ya dışarı atıldık mesela Peki mesela Ama sıcak dışarı... bir ortamda bu çekimi çekim yaptınız mı hamamda? Evet, yani çok güzel kareler çekti. Evet. Ee, çeşitli böcek kılındı arkadaşlarımız. Mankenler çalıştılar. Böcek gibi davranan. Ee, bir gün şey... Bir restoranda yemekten çıkma protestosu yaptık mesela. Salatalardan çıktık. <gülüyor> Çorbadan çıktık mesela. Çorbadan çıktık. İyi Peki müşteriler be. sinirlenmedi mi siz bu şey yapmayın? <gülüyor> Sinirlendiler. <gülüyor> yani genelde insan çıkmasına alışık değiller. <gülüyor> o yüzden yine sanırım çok anlaşılır. Yani evet. şey, susma sus tutacağız sıra sana gelecek. Şey gibi yani. evet. Yani, öyle, öyle bir aslında alt metni o yani. Evet. Anladım. Protesto. Peki okuyor. şey var galiba. Çeşitli kamusal mekanlarda hı hı. bu duvarla tavanın birleştiği noktalara evet. yerleşip Oradan insanlar bakma eliniz var. Evet. Oralarda tutunup bir anda insanların üzerine atlamak. Peki sizi so sopan ucuna bir atlama. bez bağlayıp oradan hı hı. düşürmeye çalıştılar mı? Çok. çok. Yüzden... Nereyle karşılaştık Tutunlu. evet. Evet. Ee, üzerimize böcek ilacı <gülüyor> <sıkıldı>. <gülüyor> sıkanlar oldu. Evet. Gazeteyle çok vur, vurdular kafamıza kafamıza. Gazeteyle vurdular. Evet. Bir dram. Bir <gülüyor> dram. Maalesef. Bagart bir. Evet, ya doğru. en son ben bir şey gördüm mesela bu hani sinek öldürmek için kullanılan şeyler var öyle bu hı hı. şeyler evet. hani ucu delikli ki sen şaplak evet, evet, aracı ona elektriklileri var biliyor musunuz bunu gerçekten ya böyle basıyorsunuz tuşuna böyle sağ havaya hı hı. doğru böyle yapınca işte bir, yakıyor evet yakıyor evet yani şaşırmıyoruz ya savaş aleti o yani evet. sinek karşı yani evet <gülüyor> birleşmiş Şaşırmıyoruz belki. yani insanlara sevgiyi bu kadar Anlayış bu kadar az olduğu için peki, yani, empati ee, çok az, çok az empati. O yüzden sinekleri yakmaya kalkmalarını. Peki şuan... bazı böceklere karşı şeyler var, araçlar var. Renkli, hani <gülüyor> mavi böyle fosforlu mavi evet, bir ışık evet, yayıyor, evet. böcekler ona gidiyor. Evet. Böceklerin ilgisini böyle renkli şeyler niye çekiyor? <gülüyor> Siz onlara çalıştığınız için. Ee, biliyorsunuz <gülüyor> böceklerin gözleri çok çok parçalı de insanlardan çok daha fazla renk görebiliyorlar. Evet, zaten evet. çok sanatçı hayvanlar. Çok yani pardon, yaratıklar. <gülüyor> zaten <gülüyor> çok sanatçılar yani. Yani aslında senin mavi olarak gördüğün rengi o çok farklı bir şey olarak görüyor. O belki bütün o şeyi, tüp evet, freksanslarımı ayırıyor. Evet. Ve belki on, yani o mavi ışık onların gözünün içine girdiğinde o sarı noktaya düşene kadar Kesinlikle. ayrılıyor böyle şey yani. Bir prizma gibi Aha, evet. ayrılıyor ve... Evet. O onları, evet oraya çeken o yani. Aslında biz onun sebebini anlayamıyoruz. Sadece mavi bir şey görebiliyoruz. <Gülüyor> evet, bunu da yansıtıyoruz zaten çalışmalarımıza. <Gülüyor> evet. Anladım. Yani bakan bunu görebilir istersen. İsteyen, görür. İsteyen Hı -hı. görür. Peki devletle bu yönde bir, hani, bir şeyiniz var mı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olsun veya Orman ve Su İşleri Bakanlığı olsun? Çok başvurumuz oldu açıkçası fakat bize geri de mecliste olmadı. bir sesleri yok yani bu, bu, <gülüyor> yok. bu şeyin oluşumu. Evet, yani bunu zaten sanatsal olarak da temsil edilmesini istiyoruz. Yani sanat çevrelerinde kabul görmesini istiyoruz. Yani Kontemporali İstanbul'da bir tane böcek eseri yoktu mesela, ben çok evet, üzüldüm. Biennale'de evet. yok. Biennale ya. evet yakın zamanda <gülüyor> Hiç tasarım Biennale'de diyorlar Hayır. ama içinde böcek yok yani. Yok, yani bagarsa yer bilinmemesi şaşırtıcı. Yani evet, bir tane böcek eser görmemiş olması çok utanç verici. Ve yani hmm. bu konuda biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz evet, evet Yani toplumun farkındalığını artırmaya Artırmamız çalışıyoruz. Artırmamız gerekiyor. Anlıyorum. Sadece bir galeri var şu an Türkiye'de bu işlerle ilgilenen. Reklam ee, yap... Yok, yok söylemeyeyim adını ama e, yani... Nerede? Onu yapacaksın yani. e, Tünelde bir galeri. <gülüyor> tünelde. Hı hı. Tamam. <gülüyor> <Evet>. Anladım. Söyle bakar. Bu yani peki sizin... Evet. E, ne tür çalışmalarımız var sanatsal sanat anlamda yani, ee, imaj hmm. olarak mı, yoksa Hem ses kayıtları mı, yoksa şey, video mu, yoksa? Evet. Mesela bir hareket etliğimiz oldu, hareketlerle. Evet. Çok güzel. <gülüyor> şey değil mi yani? Zıpladık mesela hep beraber. Onunla ben daha çok şey geliştiriyim <gülüyor> hani. E, çekirgenin hareketinin görsel şey aktarımı. Evet. Ee, onu da yap. Görsel arayış. Yani arayış çeşit... oluşturma. Evet çok güzel tahmin ettin. Yani bir multimedya projesi bu. Evet. Çekirgenin hareketini alarak e, dansçılar var. Onlar o hareketleri yapar Zıpladık. Yani bir bedensel farkındalık ve o <gülüyor> o hareketi aynı zamanda görseller oluşturmada kullandık. Böyle bir çok e, çok yüzlü bir e, proje oldu. E, bir multimedya projesi. Çekirge bir zıplar iki zıplar. <gülüyor> Çekirge. Evet buydu. Bir zıplar iki zıplamadın? zıplar. Why Not For <gülüyor> isimli <My> projeydi. <gülüyor> <gülüyor> Biraz Mayer <gülüyor> ev. Um, böyle bir çalışma oldu yakın zamanda. Evet. Başka ne oldu? Benim kara fatmalarla bir kolajim vardı. Kolaj Öyle çalışma. mi? Hı -hı. Ama ışığı emiyor kara fatmalar. Nasıl bir kolaj çalışması? Ee, Deneysel olmuş olsa gerek. Ya aslında tamamen onun üzerine, ışığı emmeleri üzerineydi kolaj çalışması. Işık e, e, okay. var bir yandan değil mi? Işık yani var, evet. kara fatmalarla. Kırk tane karaf atmaya çalıştım. <gülüyor> hı hı ee, işte onların aslında hareketli bir kolaj, ya yani video. Gif. Gif değil fakat... E, yani video an, enstelasyonu... Oldukça uzun bir video değil. Kara Fatma'nın ölene kadar hani... Ölene mi? Evet, ölene kadar o video içinde hani... Evet. Hem, hem hareket, hareket hem, hem Gif yani. hem videoluk kolaj enstelasyonu. Kolaj enstelasyonu performatif enstelasyonu, bir, enstelasyonu, bir yandan. Kolaj enstelasyonu performatif, deneysel. Evet, oldukça evet. deneysel. Um, şey vardı galiba e, kelebeklerin o hayatta kaldıkları bir günün hı hı. yani 24 saatlik bir e, video ürünü olarak evet, a, evet. bir şey vardı bir çalışmanız evet vardı. onun ayrıca bir tiyatro oyununu yaptık tiyatro oyunu onun mi? evet ayrıca bir tiyatro oyununu yaptık e, seyirciler 24 saat boyunca e, mekanda e, oyuncuları e, izleyebiliyorlar sahnede Öyle çıkaralarımız mi? yani 24 saat süren bir e, tiyatro oyunu e, çok değerli sanatçılar tiyatro sanatçıları e, <gülüyor> Kelebekler üzerine <gülüyor> yoğunlaştık yoğun e, dramaturjik çalışmalar sonucunda e, o da <gülüyor> Butterflies isimli bir projini <gülüyor> şey vardı Madam Butterfly mi vardı? Evet <gülüyor> Madam Butterfly evet Puccini'nin e, operası Madam Butterfly vardı ona da bir şey o o, bir öykündük yani. tabi e, örümcekleri şey yaparak a örmeye atölye, atölye çalışmalarımız oldu. Onu oldu. mahallelerde yerel evet. kadınlarla böyle bir hı hı. ürettikleri ağları, i̇şte ağları binalara tırmanma hani alçak binalara tırmandık. Evet. <gülüyor> alçak binalara tırmandık. Çocuklarla gerçekleştiriyoruz. Biraz daha Sosyal sorumluluk projesi gibi. Ya aslında çok bilinmiyor galiba ama bir şey vardı bir ara inni hmm. olmuş bir sweatshirt vardı hani kapişon örümcek adamın şeyi evet, şeklinde evet. o sizin tasarlandı. O bizim değil tasarımımız. Değil Fakat çok bilinen bir şeydi aslında dile ee, getirme iyi oldu. Evet, evet. Yani bizim evet. tasarımımızdı. Güzel bir çalışmaydı bence hani evet. şey olarak. E... Yani çok hani aslında yer buldu. Evet. Ee, kamuda. da yer buldu herhalde. Evet. Anladım. Hmm. Anladım güzel ee, bir ara verelim tamam tabii bundan sonra bu e, güzel sohbetimize devam edeceğiz bir tane, e, Fabulous ve e, Generous bir yanımda. Kendilerine böyle hitap edilmesine hoşlanıyorlar. Evet lütfen, isimleriniz e, de çok. Fabulous ve Generous. Ben, ben Fabulous. Ben de Generous. Evet, yani yeni açanlar için de hemen kısa bir e, tanışma oldu bu. E, şöyle bir, biraz şey bir sanat, çok e, hardcore mu denir bunun için? hani? Biraz sert bir sanat. Yapılması zor bir sanat. Ha, yani teknik olarak da yapılması zor mu? Evet yani, az önce de bahsettiğim gibi yani, Kolay görünüyor yani. aslında ama. Evet. Hani Acımasız bir sanat. Ayrım, acımasız, acımasız bir sanat. Peki herkes bir twerker olabilir mi yoksa? Hayır. Belli fiziksel özellikler gerekiyor gibi duruyor. E, fizikselden çok ruhsal bir dayanıklık gerektiriyor twerker. Öyle mi? Evet. <gülüyor> Bilmiyorum katılır mı Fabulous bana ama. Evet. E, yani bir felsefe her şeyden önce. Yaşam tarzı diyebilir miyiz yani çünkü... Yaşamın yani mesela... kendisi diyebiliriz bence. <gülüyor> ya yemek yaparken mesela müzik karşısında, müzik çaldığında duramayıp yani dans edebiliyor musunuz? Yoksa bu yani sahneye çıktın mı hani ev hanımı? Ben bir kere şunu söylemek sonra... Dans edebil Yani dans değil bu. Bu bir dans değil. Yani. Bu bir dans değil yani. Bunu ayıralım yani Twerk kendi başına bir sanat yani. Yani evet biz yani başka 8. dansçı olmayız o Evet. E, bu, evet, yapacağız. bu 8. senem. Yani dansçıları karıştırmaktan bıktık açıkçası. Çünkü ee, biz çok daha iyi olduğumuzu. Evet, bu çok daha iyi. Ve çok ya daha vücudun bir tek bir or, evet. aslında tek bir organına bir e, konsantrasyon getiriyor. Yani e, bu konsantrasyon sonucunda da büyük bir emek. Aslında ama bütün kasları çalıştığına da bir. Bütün kaslar çalışıyor ama bizim için önemli bir yer var yani e, o önemli noktaya şey yapmak istiyoruz, değinmek istiyoruz evet. ve yıllardır... Nokta noktalar? Noktalar şey, nok şey. nok <gülüyor> kümesi diyebiliriz. Noktalar <gülüyor> kümesi. <gülüyor> ve yıllardır e, hor görülen, e, kabayet olarak tabir edilen bu vücut e, şeyimizi, parçamızı bir şekilde onurlandırmak. Onu biraz galiba e, vurgulamak, göze sokmak diye miyiz evet, <gülüyor> yani? Evet, göze sokmak. Göze <gülüyor> sokmak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki, e... <gülüyor> Nasıl başladınız? Hani bu nasıl bir şey anında e, istek ortaya çıktı yani bu küçüklükten gelen bir şey mi? <gülüyor> e çünkü bizim küçüklüğümüzde <gülüyor> böyle bir şey yoktu. Hani örnek alacağınız evet. e, insanlar daha farklı şekilde kendilerini ifade ediyordu. Hani <gülüyor> bu zamanla ortaya çıkmış bir şey veya biz sadece öyle biliyoruz yani önceden underground'da hani yeraltı Kesinlikle öyle. şey var mı? kültürü evet. var mı bunun? Kimse bilmeden evet. underground twerk kulüpleri var. Aslında evet, Antik var. Yunan'da var. Twerk. Antik Yunan'da var, evet. Twerk, Antik Yunan'da var. Çeşitli papyruslerde ve duvar şeylerinde görüyoruz ki... Twerk. Antik Yunan. Antik var. Antik Yunan'da var. Mısır'da var. Eurobliflerde görüyor musunuz Euro zaten? Eurobliflerde var. Bir, <gülüyor> pagan, yıllarca pagan kültürü... Yıllarca üst örtülmüş. Yıllarca üst örtülmüş. Bayağı büyük örtü. <gülüyor> evet. Yani Twork'un tarihçesi bayağı ee, uzun. Ama beri. yani hep büyük. Hep örtü altında yani. Bahsettiğin o büyük örtün hep altında yani. Mesela <gülüyor> özellikle Orta Çağ'da, kadının kıyafetlerinde de. Tabii arkada geç <gülüyor> Bir ağ var değil mi o örtünün altında? Evet. O aslında hani dışarıya göstermeden içten içe Twork ki sağlayan bir. İçeri doğru. içeri <gülüyor> İçeri twerk. İçeri twerk twerk'e geçerek. Evet yani expressionist expressionist twerk <gülüyor> olarak aslında iki ayrı böyle. Yani 20. yüzyıldan sonra expressionism twerking. <gülüyor> <gülüyor> expressionist twerkerlar olarak. Ya yani biz onları post expressionist twerk. Evet diyoruz. Biz daha evet. çok Soviet twerker'ız. Soviet twerker. twerker. Git. <gülüyor> Evet, yani Contemporary Twerkers, Post-Expressions Twerkers. Biraz e, bizim tabii etnik Twerk da giriyor işin içine. Evet. Çünkü, mesela? Yani evet. çünkü... Şey, ho Horon'un e, içinde bir evet. var değil mi mesela bir kısmı? Tabii etnik danslardan şey yaptığımız, esinlendiğimiz göbek dansından esinlendiğimiz koreografilerimiz var. tabii. E, Anadolu Twerk'ü. <gülüyor> Hangi ben... göre daha çok? Yozgat. Karadeniz'de, <gülüyor> Karadeniz'de, Karadeniz'de çok var. Karadeniz'de çok var, Yozgat, e, Bayburt Twerk'ü. <gülüyor> Şunu söylemek istiyorum. Karadeniz'de bütün danslar biliyorsunuz daha hızlıdır hani. <gülüyor> e, bu aslında e, twerk'ü hani içinde twerk var ama hmm. o kadar hızlı ki dans o twerk'ü seçemiyorsun. seçemiyorsun. Evet çok güzel. dansınızın hızlı olmasının sebebi odur Karadeniz Çok de. iyi bir şey var evet. ya yani Aslında o oradaki hareketi omuzlara sonradan şey yapmışlar yani. yani evet. Orada bir anladım. Ya, ya çünkü orası, bu bir rezonans deviniyor evet, da. Rezonans da <gülüyor> orada inanılmaz bir devinim var ve Vücut demişler ki. Vücud başlıyor da sallanmayı ve yukarılara. Evet. Ya yani bunu e, biraz da toplum baskısıyla yani bastırıldığı için yukarı doğru çıkmış o hareket ve omuzlar da kalmış. Omuzlar. Ya o zaman <gülüyor> dünyanın belli noktalarında o yerel hani o halkın e, gelenek göreneklerine göre. Bazı şeylerin yani bazı kabuk değiştirmiş. O devinin farklı organlara yayılabiliyor evet. yani. Kafaya gidiyor, elleri gidebiliyor. Mesela Brezilyalılar samba yapıyor, ayaklara gidiyor orada. Ayaklara gidiyor evet. ama evet. onun çıkış noktası yani kaba et diye tabir ettiğiniz. Evet. Orası yani. Evet. Oradan, çıkıyor Orası. oradan çıkıyor. Oradan çıkıyor. Oradan çıkıyor. Evet. Peki yani şu an güncel olarak siyahi insanlar hani bununla daha çok şey Hı -hı. harcıyormuş ama siz ama e, siyahi şey değilsiniz yani. Ama yok evet. Biz böyle olduğunu düşünmüyoruz. Biz ee, bunun sadece evet. Evrensel bir ruh şey. Ruh olduğunu düşünüyoruz. Bir evet. ruh bu. Bir evet. Anladın. Evet. Peki e, daha kolay bu dansı, dans demiyorduk pardon. Twerk'ü daha kolay gerçekleştiğiniz müzikler var mı yoksa e, yani Twerk'ün farklı müziklere uyum sağlama şeyi var mı yani? Ben açıkçası müziksiz Twerk'ü. Çünkü tercih ediyorum. Müziksiz evet, zaman ben eee sessiz bir ortamda. Evet. Ya evet. çünkü twerk'ün bir müziği var. Bu yani. e, anaerobik room mu deniyordu ona? Ne büt evet. hiç yansıma olmuyor. Evet. evet. Anekoik. Evet. Anekoik. Evet. Odalarımız var. Anaerobic room. Anaerobic. Aerobik evet. e, yapılmayan. <gülüyor> Odalar. Ee, böyle odalarımız var ve twerk'ün aslında biz sadece bu odalarda yapılması gerektiğini savunuyoruz. Evet. Ee, müzikten ayrılıp müziksiz. Müziksiz twerk'ü biz savunuyoruz açıkçası. Bu bir akım mı yani? yani şeyin için başka insanlarda başka şeyleri savunuyorlar mı peki? Yani bu hipopta yapılır abicim falan. abicim yani biz aslında <gülüyor> evet, biraz ama bu tanımıyoruz işi, galiba. Tanımıyoruz. Biz bu işi hani daha biliyoruz, okuduk. Ona kim mesela ben bilmiyorum. Ee, evet biz değer vermiyoruz çok o görüşü evet. galiba. Kim bilmiyorum ben. Yani evet, yani bize... bir tek bir ya yani benim rakibim yok zaten mesela Twitter'da. Öyle mi? Evet. Hı -hı. Yani yok rakibimiz. Ne evet. Tanımıyoruz da. Buradan da yani Hoji Meydan diyoruz. Hold Bütün twerker'lara evet. evet. Peki bundan şey var mesela, DJ, DJ Battle diye bir şey var. Yani i̇ki DJ karşılıklı geçip, <gülüyor> <gülüyor> sırada şarkı çalıyorlar falan. Evet. He, rap Battle'ları oluyor galiba. Evet. İşte evet. iki rapçi birbirini saydırıyor ama evet, yani evet. audience var falan. Hani <gülüyor> böyle twerk savaşları gibi bir organizasyon var. hani Twerk savaşları oldu biz evet. gençli daha gençliğimizde. Böyle, başladık, böyle başladık aslında. Böyle başladık, evet. mahallelerde Mahallelerdeki evet. Twerk evet Biz evet, sivrilen yani tipleriz hani Twerk savaşlarında. Evet, ee, tabii. Senin çok ilginç bir hikayen vardı bu konuda, hatırlıyor musun? Femez. Evet, neye yol? Ne anılar, ne, ne anılar? Ya Blackout olduğunu için hatırlayamıyorum herhalde. Yani. Evet, o şey. yani, yani çok... bu çok e, yoğun Twerk'lerin sonunda zaten dediğin bayılmalar. Olayın olur olabiliyor. olabiliyor. Yo, kastınız yani saniyede kaç salınım? <gülüyor> ya bir meditasyon gibi bu. Ee, bir nokta var mesela artık fiziksel kontrol senden çıkıyor. Yani, e o başlı başına geçiyor. Kendisi twerk öğretmeye başlıyor yani e, ortadan. <gülüyor> Sanırım saniyede 16'yı geçtiğin zaman evet beynine giden kan... Duruyor değil mi? Hani, evet ve, yani, beta diyor. beta boyutuna geçiyoruz. Alfadan Beta'ya geçiyoruz ve orada bir, bir Nirvana diye tabir ediliyordu. Endişe oldu ama Gamma idi galiba. Evet Gamma dedim zaten. Ha, gamma değil mi? Gamma miydi? da beta, beta, beta da. Beta, yani beta ikinci şey galiba. Evet Gamma'ya geçiyoruz ve bütün dünya twerk olarak şey zaten dünyanın dönmesinin de. <gülüyor> Bu galiba bir şey, bir Antik teori. Yunan şeyi, Bir teoriye göre, evet tabii, bir teoriye ne göre. Ne Mit. Miti, evet, evet, tabii tabii. Ama yani mitler, tabii biliyorsunuz, Türk dinin farsefik anlamları var. Dünyanın aslında bir twerk. Ben inanıyorum bu zaten. Twerk'ün <gülüyor> tepesinde döndüğünü. <gülüyor> <bir> şey. <gülüyor> tabii tabii. Tabii tabii. Yani. ben biliyorum, kaplumbağanın sırtında olduğunu anlatan bir... Evet, bir öküzün şey. boynuzlarında evet, oldu evet, ve evet. twerk'ün ucunda oldu. <gülüyor> twerk'ün ucunda oluşu hani... E mesela bu... E... Dünya için mi yoksa evren için mi yok? Yani dünya mı twerk'ın ucunda evren mi? Dünya twerk'ın ucunda. Dünya twerk Peki biz. bizim o bütün o şeyleri hissetmemiz gerek. gerekmiyor mu? Yoksa onu hani sürekli yani olarak o, yaptığımız için... O süspansa ediliyor yani o dünyanın hareketiyle evet. beraber. Aslında zaten hissediyoruz yani o twerk'ü hissedebilenler... Aslında depremler bu şey anlarında ortaya çıkan mı? E, ritim değişikliği evet. anlarında çıkan olan depremler e, şey twerk salınamında belirli hatalar aslında küçük hatalar. Şey ha ee, ritmi, evet. ritmi kaçırmak gibi. Ya mesela e, hani Matrix'teki dejavüler gibi e, depremlerde Twerk'teki. Zaten fay hatları da sanırım hani Törk'ün e, çok iyi e, çalışılmadığı evet. bölgelerden geçiyor. Evet. göre zaten oluşuyor yani. Ha, anladım. Evet ve sallanıyoruz. Ve sallanıyoruz evet. evet. O yüzden Törk'ün iyi bilinmesi ve iyi e, Pratik edilmesi çok Tabii. önemli yani. Peki, e, sağlık açısından yani sağlıklı hı. bir insan günde kaç e, saat veya dakika twerk yapması gerekiyor? hani Daha hı hı. sağlıklı olması için. Ya Böyle bazı, bir şeyiniz var mı, yani var? ustaları var mesela. Ee, onlar... Ne deniyor? Mesela yoga ustalarına yogi deniyor. Twerkeler twerkeler. Twerk ustalarına da bir şey Tweety var. Deniyor. Tweety deniyor. Evet. Ya bazı tweetler mesela Yem yemeden, içmeden e, bir meditatif halde, mesela üç üç ay boyunca turu yapabilen var. Ne hiçbir şey ihtiyaç duymuyor. E o, o sırada şey e, hani telep teleport olduğuna dair bazı yer belir evet. Çünkü uzay zaman şeyindeki hani. Evet, o hareket tabii ışık hızına yaklaşıyor. Bir <gülüyor> wormhole <gülüyor> <gülüyor> oluşturuyor galiba. Evet. Değil mi? Ya zaten e, aslında zaman ve e, şey mekan hani bir oluyor orada ve. Ya şey diyeyim mi hani sonuçta e, bütün evren Einstein falan. bütün evren hani evet, e, sürekli yönetimi. bir dalga evet. Yani evet. ışık mesela hani bir dalga mı Kesinlikle. bir parçacık mı üzerine tartışılıyor orada evet. evet. ve hani e, bütün evrenin aslında titreştiği evet. bütün yani bütün atomlar elektronların evet. hani titreşim halinde falan. Evet. Mesela bir dalga ve bir evet. Ve hani o kadar güçlü İkisi de oluyor ki, evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Uzay da işte tozulmaları yol açıyor, anladım. Kesinlikle. Ee, bir şey izlemiştim hani bir fringe bölümü izlemiştim. Hı hı. Mesela şey oluyordu orada da, yani bir alet vardı. O aleti duvarı, dört tane zımbırtısı vardı. Hı. Onu duvara yapıştırıyordu ve hı. o dördünün ortasındaki alandaki e, atomlar çok hızlı titreştiriyordu hı hı. onu. Hı hı. Ve hani mesela şey, bir e, şeker dolu bir kavanozun içine bir top koyarsanız ve onu sallarsanız o top evet. aşağıya kayar ya. Evet. O titreşim sayesinde de bir noktadan bir noktaya geçebiliyordu. Hı hı, yani evet. Herhalde bu uzay zamandaki bozulma benzer bir durum. Çok benzer yani. bir durum aslında. Çok iyi anlattın. sosyal sorumluluk anlamında twerker'lar, tweet'lerin, e, hani mesela halk eğitim merkezlerinde e, sınıflar, şöyle dersler açılıyor mu? Başta sağlıklı bir insan çok, için bence önemli e, bir... Işte. Aslında daha çok şöyle bir katkımız oldu. Twerk'den enerji üretiliyor. Elektrik ve e, elektrik üretiliyor Twerk'den. Evet. Kamuya böyle elektrik? bir destek e, başladı. Bu yeni bir proje aslında. Bir, bu evet. bir ağ mı hani bir network yani? E, bu bir network ve yani bu az önce bahsettiğim meditatif Twerkçiler. Evet. E, Twitter falan. Güney'de bir e, köy var. Hı -hı. E, Hı -hı. E, Çok eser. Çok eser. Orada Girişiler Köyü, Girişiler Köyünde bir şey başlattık. Girişiler. Girişiler. Ee, Girişiler Köyünde e, oradaki yerel halkla beraber e, Hı -hı. bir twerk köyü kurduk. Bir büyük bir e, twerkers e, komünitesi olarak orada mesela yaşıyoruz kendi toprağımızdan kendi isti işte domatesimizi filan. Bütün köylilikleri hepsi twerk'e heps sağlanıyor. Ya yani köylere de siz elektrik veriyorsunuz onlara. Evet ve <gülüyor> köyleri bu şekilde. Hem eğitim götürdük hem şey yani orada bir e, sanatçı komünitesi oluşturduk yani komünitesi. E, orada bir toplu bir yaşam. Peki şey alıyor musun hani e, şehirli, şehirde yaşayan insanlar için belli kamplar, iki haftalık partaj evet, e, yılında? Tabii yazın öyle kamplarımız var, evet. e, twerker kamplarına gelebiliyorlar. E, bir köyü kalkındırdık hem enerjiyi twerkerle üretebileceğimizi gösterdik. E, tamamen evet. her şey organik her şey organik mesela <gülüyor> anlıyorum ee, bence çok güzel bir gelişim <gülüyor> ve bunun şehirlerde <gülüyor> yayılmasına aslında hedefimiz bu ama o şehir herkesin öyle bir yani mesela herkes kendi evinin elektriğini nasıl alsa... <gülüyor> twerkli karşılayabilir yani evet, teoride böyle evet <gülüyor> mesela yani bir e, sana bir saatlik bir twerk yani usta birinin yaptığı bir saatlik bir twerk bir tuz dolabını <gülüyor> ne kadar süreyle e, çalıştırabilecek enerji üretiyor? Yani evde şimdi dört birey <gülüyor> Evde 4 biri olduğunu düşünürsek, e, yani 4 biri her gün birer <gülüyor> saat demekte. Buzdolabı tüm makinesi hepsi çalışabiliyor. Buzulabında bir saatlik bir twerk, bütün gün çalıştırabilir. Ama yani full kapasiteli bir twerk olması lazım bunun. Evet, yani onun için de eğitim şart olduğunu düşünüyorum. Evet, e, <gülüyor> evet, kesinlikle. Sürdürülebilir bir enerji aynı zamanda. Evet. Sürdürülebilir bir enerji ve e, yani tamamen temiz bir enerji hiç... Yani genel olarak temiz bir enerji, temiz tutmaya <gülüyor> özen gösteriyoruz. Temiz bir enerji. Peki mesela... <gülüyor> İyi bir yani yüzmede tam verim sağlamak için geliştirilmiş özel mayolar var mesela. Evet. E, Saça evet. bir bono takılıyor. Daha verimli bir e, enerji üretimi <gülüyor> üretim için özel olarak geliştirilmiş bir kıyafet, bir aparat, bir e, jel. Evet, e, ya yani özel böyle kıyafetlerimiz var tabii. Ya tabii hı. ki herkes yani her şeyle twerk yapabilir istediği kıyafeti ama. E, Hava geçirimini şey yapan, orada havayı filtreleyen özel kıyafetlerimiz var. Özel jeller ee, var dediğin gibi. Özel ter kremler. için, yani twerker'ın rahat etmesi için. Ee, pişik yapıyormuş. Ona, ona değinecektim. <gülüyor> pişik, ee, pişik için pudralar var özel. Evet, yani twerker'ün ilk birkaç ayı pişik oluyorsunuz. Ama sonra onu zaten olmanız gerekiyor. Yani insan vücudu zaten şey oluyor, hani yani evet, birkaç çalan bir insanın kesinlikle. parmağının şey olması gerekiyor. O pişikler zamanla e, yani onun kendi doğal haline alıyor. Yani, evet, evet. evet, önemli bir şey. Yani insan vücudu çünkü sonuçta evet, yapmaya tabii. alışık olduğu şey bu sağlıyor yani. yani. öyle. Evet. Ve ona en iyi yapacak şey ulaşıyor, kapasiteye ulaşıyor. Kesinlikle. Evet. Teşekkür ederiz bu konuyu burada şey yapmak ya için. Ya bence biraz Çok yanlış anlaşılmış bir Hı -hı. E, sanat türü çünkü. Evet, evet. Kesinlikle. E, ve hani biz. İnsanları bilgilendirmezsek kim bilgilendirecek? Evet, yani. şey Çok iyi oldu bunu burada açmam. Evet. Evet. Bizi evet. kendimizi ifade edebildik. Ben evet. herkesi tribe yapmaya e, Davet ediyoruz buradan söyleyelim. Kurslarımıza, kurslarımıza bekliyoruz. Lütfen. E, yazın e, Gelişiller Köyü'ndeki 3 haftalık tribe meditasyon ücret, ve Ücret ücret ne kadar acaba? Bir organik 3 haftalık. Yani evet. kamp ücreti. Eee yani 8 lira. Yine hani dahil yok. yani yemekler falan her, her şeyin şey için. Haftada 800 lira. 800 lira. Haftada 800 lira. Oradan Anladım. zaten yeniyor her bütün yiyecekler orada evet. yetişiyor. Anladım. Yani işte 800 lira da bana e, generous'a, generous fabulous'a gidiyor fiyat. Yaşıyorlardı zaten. Siz de bu işi yani geliştirmek için çalışan tabii insanlarsınız. Yani. Tabi. İnovasyonlar. <gülüyor> Tabi yani bunu tabii ki sonuna kadar hak ediyoruz. Yani twerk'ümüz evet, de olsun. Yani. Tabi. Evet. Olsun. Çünkü yani. bir de şöyle bir şey var aslında hı. hani e, bir e, çırak hı hı. o, o iş ustasından daha iyi yapamazsa o zanat ölüyor. Tabii. Evet. Evet. Evet. Yani sizin de sonuçta daha şey tibitileri yetişmeniz, onları evet. geçmeniz gerekiyor hı hı. ki bence çok iler, ilerisindesiniz ama işte evet, bir sonraki neslinde sizi geçmesi gerekiyor. Evet. evet yani. Özelket worker davet edilir. Tabii ki geçtiririz inşallah. Anlıyorum, çok teşekkürler. Ee, o zaman bir ufak e, ara verelim. Ee, programın sonuna geldik. Yanılmıyorsam aşağı yukarı bir buçuk saat çeşitli konular üzerine konuştuk. Banyano'yu üzerine konuştuk. Güzel bir sohbet. Evet. evet. E, Banyano'nun dünü, bugünü, yarını <gülüyor> evet. e, üzerine konuştuk. İnsanla insanlar. <gülüyor> e, bu dinleyicilere daha further research anlamında e, şey yapmak için bir kaynak var mı? Mesela bir, bir blogunuz, bir Tabii. Facebook sayfanız var mı? Mesela e, zaten Banyano'yu ya, Google'a ya yazarsa. İnsanlar. Sadece banyodan çıkıyor. Sadece banyoya <gülüyor> çıkıyor o yüzden. Süper dedim. Baniya Noe. Evet. Baniya. Evet. Kodlamak gerekirse. Evet. nasıl ee, Çok hızlı. <gülüyor> çok hızlı kodlayamayacağım. Bursa, Bursa, Bursa Ankara, Niğde, İstanbul, Ankara, Niğde, Ordu, Edirne. Tamam. Ee, geriye sarıp sarıp tekrar <gülüyor> şey yaparlar. <Evet>. <gülüyor> Google'a yazınca sadece banyolarla ilgili <gülüyor> <Sadece> bir <bayramlarla ilgili gülüyor> şeyler çıkıyor. Bu evet. bence güzel evet. Evet. bir şey. Tumblr'ımız var. Facebook evet, sayfası var. Telegram bir meme hesabımız var. Hesa var. Yani. Twitter'ımız da var ama pek kullanmıyoruz. Hmm, Kullanmayacağızın söyledim. Bunları <gülüyor> takip etmeyin. <gülüyor> e, Twitter bitti ya. Twitter evet, bitti. bitti yani. Instagram da var onu da takip etmeyin. Onu kullanacağız. Kullanmıyoruz. Evet. <gülüyor> <Kullanabiliriz. gülüyor> Bazen belki kullanırız. O zaman kapanışı yapalım. Evet, ee, teşekkür diye. ederiz sana. Çok teşekkür ederim. Ben sizleri teşekkür ederim evet. o konum oldunuz. Çok güzel, güzel, çok eğlendik. E, keyifli bir sohbetti, çok keyifli bir sohbetti. Güldük. Ayrıca kâh güldük, kâh daha fazla güldük. Fazla şeylerden bahsettik. Evet. Çayı da çok güzel dememişsin. Evet. Teşekkürler. Miskolta da güzel, Miskolta da güzel. Miskolta. Bir de şeyin reklamını e, ne ne fırında olursa. Kireçburnu'na Kireç Kireç da. Kireç evet. da teşekkürlerimizi yolluyoruz. Şey Vişne likörünü de çile çaktırmadan <gülüyor> içtiğimizi söylemiştik. <gülüyor> Likörü de ayrıca şey, likörcüye de teşekkürler. Zaten likörün etkileri herhalde program içinde <gülüyor> görülebilir. Evet. <Dalgaları>. Çişli dalgalanmaları <gülüyor> var. Çişli <gülüyor> dalgalanmalar <gülüyor> oldu <gülüyor> olmadı değil. <gülüyor> o zaman e, iyi günler diliyorum.